rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Abdurrahman bin Av radıyallahu anh Ebu Muhammed Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf el-Kureşi el zuhri Fil vakasından 10 yıl kadar sonra Mekke'de doğdu Abdurrahman bin Auf radiyallahu anh. Cahiliye döneminde kendisine Abdu amur veya Abdül Kabe isimleriyle seslenirken Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimiz tarafından adı Rahman'ın kulu manasına gelen Abdurrahman olarak değiştirildi. Genç yaşından itibaren ticaretle uğraşan Abdurrahman bin av cahiliye devrinde dahi içki içmeyen ve güzel ahlaka sahip biri olarak tanılıyordu. İlk sekiz Müslümandan biri olan Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh'ın Müslüman olmasında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile olan dostluğu büyük rol oynamıştır. Müslüman olduktan sonra müşriklerin büyük baskı ve işkencelerine maruz kalan Abdurrahman bin Av önce Habeşistan'a sonra da Medine'ye hicret etti. Bütün mal varlıklarını ve anılarını bırakarak Mekke'li muhacirlere kucak açan bu kutlu beldede Peygamber Efendimiz tarafından kendisiyle Ensar'dan saat bin Rebi arasında kardeşlik bağı kuruldu. Uhud Savaşı'nda yirmiden fazla yara almasına ve ayağındaki yaralar sebebiyle topal kalmasına rağmen Peygamber Efendimizle birlikte bütün savaşlara katıldı. Hicret'in 6. yılında Dümetül Cendel üzerine yapılan bir seferde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Seriye kumandanlığına getirdi ve başına sarık bağladı. Tebük seferi sırasında imanlık ettiği bir namaza Peygamber Efendimiz de iştirak etti ve böylece Hz. Ebu Bekir gibi Abdurrahman bin Avf da Resulullah'a imanlık yapma şerefine nail oldu. Hz. Ebubekir Bekir anh'ın halifeliği sırasında danışmanlık görevini yürüttü. Hz. Ebu Bekir an anh ölümünden önce yakalandığı hastalığı esnasında Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ı yerine halife seçme düşüncesini ilk defa Abdurrahman bin Avf'a açmıştır. Hazreti Ebu Bekir anh döneminde yürüttüğü danışmanlık görevine Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın hilafetinde devam etti. Sahabe-i kiram açmaktan çekindikleri meseleleri onun vasıtasıyla halifeyi intikal ettirirlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bu derece yakındığı sebebiyle zaman zaman geceleri Medine sokaklarında onunla birlikte dolaşarak asayişi kontrol eden ve yardıma muhtaç halkın ihtiyaçlarını karşılayan Abdurrahman bin Af bu dönemde aynı zamanda hac emirliği ve Betülmal muhafızlığı görevini de üstlendi. Halife Ömer radıyallahu an Mecusi bir köle tarafından hançerlenince Abdurrahmanı imamlığa geçirdi ve kendisinden sonra iş başına gelecek halifeyi belirlemek üzere tayin ettiği altı kişilik şuraya Abdurrahman'ı da dahil etti. Hazreti Osman radıyallahu an, Hazreti Ali radıyallahu an ve kendisi de aday olduğu halde adaylıktan çekilerek halifeyi bizzat tayin etme yetkisini üzerine aldı. Abdurrahman bin Avf radıyallahu an üç gün süreyle, geceli gündüzlü bir çalışmayla, ordu kumandanlarıyla, kadın erkek Medine halkıyla görüşerek Osman bin Affan radiyallahu anh'ı halife ilan etti. Hz. Osman radiyallahu anh'ın halifeliğinde de müsteşarlık ve haç emirliği görevinde devam eden Hz. Abdurrahman radiyallahu anh, halifeye zaman zaman çeşitli ikazlarda bulunmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden ve cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan ve vefatının ardından Peygamber Efendimiz'i kabre indiren dört sahabiden birisi olma şerefine nail olan Hz. Rahman radiyallahu anh, ticaretle meşgul olarak büyük bir servet kazanmış, servetini Allah yolunda harcamaktan çekinmemiştir. 500 deve yükü tutan büyük bir kervanı bir defada bağışlayacak, ayrıca bir günde 30 köleyi azat edecek derecede cömertliği haiz olan Abdurrahman bin Affan radıyallahu an Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 65 hadis rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anı, Hazreti Ömer radıyallahu an ve Hazreti Osman radıyallahu an dönemlerinde fetvaya ehil görülen sahabelerden kabul edilen Abdurrahman bin Affan radıyallahu an 75 yaşlarında Medine'de vefat etti. Vasiyeti üzerine cenaze namazını Hazreti Osman radıyallahu an kıldırdı. Salatu selam alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun aziz ve pak ailesine